Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya Tolgay. Ben de Al Orçun. Ve konuklarımız var. Ee, çok büyük bir grup. Evet. <gülüyor> Marta Dayanışması. Evet. Ee, koca bir grup. Artık Burada bu ağırlıyoruz. Ama temsilen iki arkadaşımız var. Ama onları tanıtmadan önce... E, ...hem Teknik Masa'da Selahattin Çolak... ...arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hem de e, destekçimiz Şermin arala. Ee, bir de tabi sosyal mecralarımızı duyuralım buradan. Dünya Miras Adalar Facebook sayfamız, Instagram ve Twitter var. Buradan e, tüm konuları takip edebilirsiniz ama ayrıca bugün Marta Koyu dayanışmanın da e, sosyal mecralarından bahsedelim. Onların da aynı şekilde sayfaları var. E, onları da böyle takip edebilirsiniz. Öneri, destek, eleştiri her şeye açığız efendim. Evet. Şimdi e, konuklarımız sevgi, çeki ve Mehmet Deniz, bölükbaşı hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, burada üç Burgaz Adalı, bir Büyük Adalı olarak ben çok az konuşacağım bugün Aman ama efendim. hazır koyu yakalamışken konuşayım diye mikrofonu. Tamam buyurun. Buyur sen söyle güzel bir şey söyle. Martakoyu bizim canımız. Evet, kesinlikle. <gülüyor> ee, biz biz Martakoyu'nu çok severiz Burgaz Adalı'lar. Gerçekten çünkü e, orası bir cennettir. E, Burg ve Burgaz Adalı'nın da son kalan e, serbest denize ulaşım noktasıdır. E, o yüzden çok severiz ve tabii çok e, üzülüyoruz oradan yoksun kalmak ihtimalimiz olduğu için. Peki Şimdi şey, Mehmet e, yapalım mı? Hı. Konuya girmeden önce bilmeyen e, hı hı. dinleyicilerimiz var. E, Marta Koyun'u niye buraya çağırdık, değil mi? Danışma'yı. Danış, evet. Onu e, aslında şey anlatsın Mehmet bence. Tabii yapılan paneli. Yapaneli yani, e, ya, sonra ve bir bir sevgi anlatacak. Hayır haberini yaptık ha, diye ha, e, anlatıyorum ki giriş ha, olarak ha, bir bilgisi ha. olsun. Geçtiğimiz cumartesi e, kıyı işgalleri ve adalarda alternatif kıyı e, yönetimi modelleri tartışıldığı bir panel Doğrudur. yapıldı. E, şey, e, Bütün adaylar davetliydi bildiğimiz kadarıyla belediye başkan Hı, adayları evet. ve belediye başkanı da ama bir tek e, CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül geldi. Ee, ve e, konuşmanın başından da bir şey daha söyleyelim dinleyicilerimize En başına koysunlar Adalar birinci derecede sit alanıdır doğal Aynı sit. zamanda e, Marta hı. koyu da doğal sit Ve kıyı kanunları da geçerlidir burada Evet Hadi. buyurun Mehmet Sen söyle e, Bu e, duyuldu nasıl duyuldu ne oldu ne yaptınız Şimdi ben süreci biraz başından anlatayım kısaca size Bu bir gün adadan bir arkadaş vasıtasıyla biz Marta Koyu'nun kiralandığını duyduk. Hatta ben o sırada İstanbul'da değildim, adadaydım Başka bir adadaydım. Hı. Duyduk e, ve bir işte şey bir hafta on gün sonra geri döndüğümde biz adada böyle bir sekiz on arkadaş buluştuk. E, öncelikle biz bunu doğrulatmaya, anlamaya çalıştık. E, kesinleştiğini de öğrendikten sonra işte internete girdik, vakıfların sayfasına baktık. İşte ihale falan hepsi yapılmış, bitmiş. Ondan sonra işte tabii ada küçük bir yer bir de böyle bir işletmeci buraya kiralamış. Biz de ne yapabiliriz diye oturduk bir 8-10 kişi konuştuk. Kendilerimizle konuşmaya başladık daha doğrusu hani ne yapmamız lazım. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi burası son artık yani hani adada kalmış olan başka hiç e, bir işte halk plajı ya da işte ücretsiz kullanabileceğiniz bir yer yok. E, konuşurken işte içimizden bir tanesi de bu işletmeciyi tanıyormuş. İşte çağırdı gel dedi işte bizi sana birkaç bir şey sormak istiyoruz. Geldi konuşmaya başladık. ...konuşurken, işte biz hani ne yapmayı düşünüyorsun burada, nedir? Hani sen kiraladın ama burayı gibisinden konuştuğumuzda... ...işte bizim tabirca caizse aklımızı neredeyse kaçırmamıza sebep olacak şeyler söylemeye başladı. İşte Şöyle ilk, söylediği söylediler şey, onlar? <gülüyor> i̇lk söylediği şey, bir ben bütün bu alanı, büyük bir alan, elli dönüm bir alan burası Hı -hı. kiralanan yer... E, ...çit çekeceğim dedi tamamına, çitle de kapatacağım dedi her şeyden önce... E, ...bundan sonra işte ben buraya bir işte restoran yapacağım böyle... Ee, diğer taraftan o Marta'nın en sağ tarafında bir burun kısmı vardır. Bu burun kısmına işte kapatıp sahne yapıp konser, şey yılda 20 konser, 20 düğün falan derken biz zaten yanmaya başladık o sırada evet. yani hani böyle dedik hani ya burası ...sen burada bunları nasıl yapmayı düşünüyorsun yani gibisinden şey yaparız burası Türkiye Hı. hani zaten adada bunun yapılmış örnekleri de var yani hani benim bildiğim kadar adada pek çok sahildeki yapılar kaçak evet. hani... ...ya da çok işgaliye paralarıyla falan e, dönen yerler yani hani işte adamını bulan bir şekilde Hı. işini yapıyor yani. Biz de şimdi bundan dolayı çok korktuk. Hani hemen bir şekilde harekete geçmemiz lazım diye düşündük ve bir e, Martakoy dayanışmasını kurduk. Bir araya geldik işte sosyal medya hesaplarımızı kurduk. Buradan duyurmaya başladık. Toplantılar yapmaya başladık. İşte toplantıda iki üç tane toplantı yaptık büyük katılımlı. Geldiler konuşuldu. İşte biraz yol, yöntem, harita neler yapacağımız konuşuldu çıktı. Çıktı. İşte ta ki geçen hafta işte en son bir panel yaptık gayet hmm. de güzel başarılı bir panel hmm. yaptık. Panele kadar işte çeşitli eylemler ama genelde bilgilendirme daha çok biz de öğrendik hmm. süreci. Hmm. Hani hmm. hukuki boyutunu öğrendik işte belediyeyle hmm. olan tarafını öğrendik. İşte diğer işte site alanı işte kanunlar bir sürü mevzuat okuduk falan hani öğrendik açıkçası işin hmm. nasıl bir şey olduğunu. Biz bilgilendik hmm. etrafımızı bilgilendirdik işte ta ki dediğim gibi bir Peki panel şimdi, yaptık. Şimdi şimdi, şimdi geldiğiniz noktada panel öncesini söylüyorum. Hmm. Ne kanaatlesiniz? Yani e, burada yapılan iş e, sizin bu araştırmalarınız sonucunda bir hukuka uygun bir iş midir efendim? E, nedir durum? Ya şimdi hukuka uygunluk derken çok kısaca bir çok işin e, çok daha az evvelin gerekirse. Burası aslında bir e, Rum Vakfı'nın arazisi. Şimdi burasına Hı. bir şekilde işte 86'da bildiğim kadarıyla çıkan, özel zamanda çıkan bir... E, KK'dan sonra el konuluyor. Önce milli emlak geçiyor, milli emlaktan 2001 ya da 2006 yılında da bugünkü silah taravak verimiz vakfa geçiyor. Şimdi vakıf mülküdür, vakıf mülkünü kirayı verebilir. Bunda bir hukuki sıkıntı yok. Hı hı. Ama şimdi mesela adalarda ki ne bir bölü beş binlik planı hı hı. var, ne bir bölü binlik planı var. Elli dönüm gibi bir alan. Mesela nasıl kiraya verilebilir? Hı. Hangi maksatta kiraya hı. verilir? Çünkü çok büyük bir alan. Evet. Yüksek bedelle kiraya verilir. Bir tarla bir olarak görünüyor. Benim bir tarla biliyorum. olarak görünüyor. Hı hı. Evet yani... yani bu alan tarla olarak hı. görünüyor. İşte iptal edilen bir böyle binlik binlik planlarda bildiğim kadarıyla... ...burası birinci derece doğal ve kentsel set. Yani buranın evet. bir kısmı kentsel site giriyor. Ama kiralanan kısmın tamamı birinci derece doğal sit alanı. Yani doğal sit en basit tabiri doğanın, hayvanların... ...özgürce yaşadığı, insanların ancak... ...günübirlik kullanabileceği... ...bunun haricinde yapılaşmaya açık olmayan... ...olmaması gereken yerler. Evet. Durum bu aslında. Yani hukuki evet. olarak aslında... ...orada normalde hiçbir şey yapamıyor olması ve lazım. Ve çok büyük bir alan değil mi? 46 dönümlük... 46 ...bir parselden dönüm, bahsediyoruz. Evet. Çok bir evet. 600 metresi sahil şehirde bunu. Yani hı hı. hani şöyle hı. diyeyim, o 600 metreye siz... ...ta 2000 kişi sığdırabilirsiniz. Yani şezon hı hı. koyduğunuzu düşünün mesela. 2000 hı hı. kişi alır orası yani. Hı hı. Çok, çok büyük bir alan. Hı hı. Muazzam bir alan ve Burgaz'ın... ...hani son... Peki şimdi siz konuştuğunuz için işletmeciyle neler dediğini bilmiyorum. Orada bu söylediği şeylerin hepsi ancak inşaat yaparak mümkün. Tabii ki. Ama şeyde vakıf şartnamesinde ilk ihaleye çıkarken gördüğümüz vakıf şartnamesinde buraya sadece 10 metrekarelik ve temelsiz bir yapı yapılabilmesi şartı var. Bunu nasıl yaparım diyor. Yani orada mesele ne? Şimdi tabii ki burası her şeyden önce böyle konuşurken burası Türkiye. Burada biraz. Öyle mi diyor adam? Öyle diyor. Hı. Yani burada işler biliyorsun hukukun dışında da yürüyor <gülüyor> evet. zaten. Yani hani hukuk genelde en son danışılan alan. Yani evet. hani hani her şey oluyor en son Hı -hı. Bir hukuka bakalım gibi bir şeyle. Ahtıklı işler yürüdüğü için burası Türkiye. Ben de yaparım. Çünkü şöyle bakıyor. Herkes yaptı. Zaten yapmış. Adanın dört bir tarafında denize girecek yerler. yaptı, şey Diyor ki mesela niye bana şimdi karşı çıkıyorsunuz diyor mesela. hani O da yaptı, bu da yaptı. Sürekli hani şey söylüyor. Biz diyoruz ki yeni akıllandık. Hani kafamız hani yeni aydınlandık bu konuda örnek olacak. Örnek olacak. Belki de örnek olacak. Eğer burada bir hukuka dönüş sağlanabilirse belki diğer yerlerde bu çerçevede ürünsel olarak değerli ...veldenebilir. Peki yani böyle yani bir... Son, bir, olarak bir, şey çok kısaca, bir... Hani son olarak maalesef işte bu... ...İmar affı denen Heh, bu hukuksal de garabet... ...sonucunda maalesef yani hani... sahilde iki tane yapı var. Bunlardan bir tanesi... ...Marta'nın kulübesi olarak da bilinen zaten... ...tam... ...daha bulamadık eski kayıtlarını ama... ...1920'ye kadar galiba giden... ...bir orada bir ocak varmış... ...Taş Ocağı ya da ona benzer bir şey... ...oradan kalan bir kulübe. Yok yani yok yo, hayır, kulübe. öncesinde... Hayır bildiğimiz bir deterjan fabrikası. Evet, işte fabrikası değil mi? Atölyesi hatta Fay ismindeki evet. e, Öyle e, mi? bir deterjan evet, evet, şeyine şeyi. Işte deterjan oradan çıkan kumdan evet, yapıldığı. Dolayısıyla yani yine bir maden evet, ocağı taşırdılar. Ocağın varlığından bahsediyoruz. Evet. Bir hani, ocak var, bir evet. işletme var, oradan evet. bir kulübe Hı -hı. kalmış evet. aslında. Yani daha sonra balıkçı barınağı gibi kullanılmış evet. bilinmedi böyle falan. En son Mart'tan sonra işte başkaları. Hı -hı. Bir de yan tarafında. Başka bir ev daha var ama orada kaçak olarak yapılmış. Yani Hı -hı. hani evet. e, hikayesine çok şey girmeye de gerek yok ama yakın tarihli hatta en son on sene önce bir yıkılmış tekrar evet. yapılmış evet. falan. Belediye böyle yıktı o zaman onu. Belediye yıkmış ki bildiğim kadarıyla oranında hala yıkım kararı da var normalde. Evet. Hani zaten bir kere yıkılmış evet. bir şeyin yeninde. Evet. Çünkü sit alanı aynı zamanda evet. burası. Evet. Ama işte bu imar haftadan garabette burası bir şekilde şu an kayıt altına alındı. Bunu biliyoruz. Tabii bu, bu işte belki birazdan bahsederiz. Yani ha. imar affının tam bir kanunu bir şey çıkardılar ama yani üst yasalarda ve mevzuatlarda evet. bir sürü aykırılık evet. var konuyla evet. ilgili. Yani o şu e, imar affı dendi ve sadece üç bölge İstanbul'da bunun dışında tutuldu. Fakat e, işte Boğaz Öngörü'nden e, bir yerler bir de Gelibolu, şey, Gelibolu, Gelibolu Suriçi. Sur e, fakat bunların üstünde koruma kanunları var ve koruma kanunları bunu e, şey ediyor, buraların e, bu imar affından yararlanarak kanunsuz yapıların burada varlığını sürdürmesine imkan sağlanmasını engelliyor. Onun için zaten duyduğumuza göre, şey bak Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehircilik Bakanlığı'na bir yazı yolluyor ve diyor ki e, buralarda imar affı uygulayamazsınız. Sit alanlarını diyor. kabul etmeyin. Ha, sit alanlarını kabul etmeyin diyor. Ya yani imar affına evet. çokmayın diye. Bir Birinci evet. dereceden evet. doğa evet. sit alanlarını kabul etmeyin kabul kabul diyor. Etmeyin diyor. Doğa, diğerleri de öyle aslında ki zaten evet. onlara da evet. şey, kültürel evet. şey arkeolojik var kentsel evet. sit evet. alanları var. Hiçbir evet. tanesi kabul edilmemesini istediğimiz kadarıyla istiyor. Peki, bu. Sevgi buradan devam eder misin evet. sen sürece? Ne oldu son şeyde <gülüyor> Yani burada panele geldik aslında. Panelde evet. neler öğrendik? Ee, aslında biz tabii e, panel düzenlerken e, kıyı yönetimi e, ve böyle alanların birinci dereceden doğal sit alanlarının e, nasıl yönetilmesi gerektiği ve burada nasıl bir e, biyoçeşitliliğin olduğu, aslında nelerin korunması gerektiği konularında bir takım uzmanlar çağırdı. Ee, onlarla konuştuk ve bize tabii çok aydınlatıcı bilgiler verdiler. Ee, özellikle e, biyoçeşitlilik konusundan başlarsak ki öyle Evet, öyle çok şaşırtıcı <gülüyor> oldu çünkü hiç bilmiyorduk öyle oldu. Evet, evet gerçekten bu kadar detayını bilmiyorduk. Cem Altay bize e, son derece Cem pardon Cem Dalyan bize son derece e, ilginç bilgiler verdi. Çünkü e, hidroloji bölümünde. Ee, öğretim üyesi kendisi ve Marta Koyunda dalışlar gerçekleştirmiş ve kendi çektiği fotoğraflar da var, görsellerini de gösterdi bize. Aslında çok ilginç. Biz hani e, oksijenin, şey. oksijenin, evet. oksijenin e, ormanlar tarafından üretildiğini zannediyoruz. Aslında çok ilginç denizin altında ki e, çayırlar tarafından üretiliyor fazlası. %60-65 gibi evet. bir oranı evet. ve bu Marta koyunda da mevcut bir e, <gülüyor> tek Marmara'daki evet. yer alan evet. dedi. Evet. Bir e, çayır zonu evet. bulunduğunu evet. söyledi. Kuzey Marmara'da e, tek dedi. Evet. evet. Kuzey Marmara'da tek dedi ve tabi Adalar bölgesinde aslında çok dört önemli nokta varmış. Evet. Ee, yani sadece Marta'dan Hı -hı. bahsetmeyelim. Dört. İşte evet. Kurşun Burnu, Yelken Kaya, Neandros ve Marta Koyu bu konuda çok önemli alanlarmış. Hı -hı. Ve gerçekten korunması gerekir diye düşünüyorum dedi. Yani hatta demir atılması bile zarar verebilebilecek bilir dedi Marta evet, koyunda. Onu hatta yasaklayan. Hatta ha. insanların bile buradan evet. denize girmemesi tercih edilecek bir deniz altı yaşamı var dedi. Biz böyle Nerede gerçekten <gülüyor> iyiyiz. Rezerva'nın <gülüyor> korunması <gülüyor> gereken. Evet özellikle korunması gereken bir alan olduğunu çok detaylı öğrendik tabi. Bir de karadan kuş göçlerinin yolu üzerinde. Leylekler işte yirmi bin civarında falan leyleğin geçtiği. işte küçük ötücü kuşların Geçtiği, hatta oradaki çalılıkların bunların saklanmaları açısından çok önemli olduğunu... Bazı kuşların e, suya değmeden geçtiğini pardon karaya değmeden geçtiğini bazıların da karaya indiğini İnmek zorunda olduklarını Evet küçüklerin özellikle onları söyledi Bir de şey ya çok e, eklemek istedim kusura bakma şu küçük orman kartallarından bahsetti evet. açtıkları zaman kanat edildi işte, 2-20 2-20 olan ve 300 binden fazla evet. bu e, kartalların bizim üstümüzden geçtiğinden Evet <gülüyor> müthiş bir şey Evet Mesela yelkevan kuşlarının Yuvaları belli değil ama bu İstanbul kuşlarıdır Ve adalar civarında çok sayıda Görülür hakikaten de görüyoruz Ve bu çalı çırpı esasında evet. Ne kadar değerli evet. demek ki adalar için Ve bütün bu ötücü kuşları Görebileceğiniz tek alan çalı çırpılardır Dedi değerini evet. de bilelim Adalarda bizim çalı burnunda da O çalı çırpılar sökülmeye başlandı Evet, onu. evet. tam onu, evet. onu söyleyecektim onu, Şimdi evet. bu yeni işletmecinin adamları Marta'nın bu Kendisinin konservasyonu alanı yapmayı düşündüğü yerin çalılarını e, söktüklerini ve hatta orada geçen yol üzerinde yolu engelliyor diye bir çam ağacının e, da. dallarını kestiklerini duyduk. Evet. Gördük. Gördük. Soruyoruz evet. o zaman. Ormandan izin aldı mı? Ya evet. da çevre ve şey, nereden aldıysa ormandan var mı? Lazım. Lazım. Ormandan izin, evet. izin almış Öyleymiş evet. onları hemen bir grubumuz var Tabii hemen yazışıyoruz. Tabii her baltayı alan bir yeri kesip evet. biçiyor evet. yani. Evet yani grupta hemen bir araştırma yapılıyor ve nereden yapılması gerektiğini öğreniyoruz şikayetlerin evet. aslında. Öyle bir grubumuz var. A, çünkü evet. hayır evet. yakın zamanda da Arap İzzet Paşa Köşkü Büyükada'da evet. bütün bahçesi evet. e, peyzaj yani miras alanı olan yer bir günde yakıldı ve kesildi yani. Evet, bu, bu, bu, gerçekten. Bir vandalizm geziyor ortalıkta yani ve evet. bu dayanışmalar ancak bununla baş edebilir gerçekten. İşte evet. hep beraber el ele bir şeyler evet. <gülüyor> yapmaya evet. çalışıyoruz. Evet başka neler öğrendik? Ee, şimdi e, tabii bir de e, kıyı yönetimi e, çok önemli. E, Arif Çağlar ve konuştu bu konuda ki bu konuda çok deneyimli. Büyükada'da bir sürü alanla ilgilenmiş, Hukusal boyutunu çok iyi biliyor. E tabii o e, öncelikle denetlemenin nasıl olacağı üzerinde çok durdu. Ee, burada işte beş altı tane denetlemesi gereken kurum var ama hiçbir birbirine bağımlı <gülüyor> denetleme Kesinlikle. yapmıyorlar hatta bazen birbirleriyle çelişiyorlar ve alanlar e, korunmaz duruma geliyor dedi ki bu çok doğru Marta Koyu e, zaten hiçbir şekilde hiçbir e, kurum tarafından korunan bir ee, alan değildi yani çöplerin yığıldığı insanların rahatlıkla gelip çadır kurduğu gittiği ateş hiçbir yaktı. temiz evet Hı. ateş yaktığı her türlü e, şey faaliyeti e, açık, açık bir e, durumdaydı e, Koran Gümüşün çok önemli bir lif var e, işte bu koruma bölgeleri boşluk olarak bırakıldığında. Evet. Aslında en büyük zararı da öyle görüyorlar. Peşten mutlaka. İşte ne? Ee, evet. evet. diye evet. de evet. Evet. Yani e, tam da öyleydi e, bizim Marta Koyu'nun durumu. Ama Orada tabi... bir şey hatırlatabilir miyim? E, şeyden bahsetti. Denetimsizlikten senin dediğin gibi. Evet. Ama belediyeye işaret etti. Evet, evet, Belediyenin o... bu denetimi yapmadığından. Evet, onu... Akabinde de dedi ki bir kaymakam, işte vali ve polis bunlar belediyeye de destek olmazsa hiçbir yerde bir iş yapılamaz. Çünkü şu, şu andaki adalardaki modelleri bu. Evet. evet gerçekten de öyle. Yani e, hatta orayı sorduğumuzda, belediyeyle konuştuğumuzda <gülüyor> da, da yani bu Marta meses çıkmadan önce Belediyedeki insanlarla konuştuğumuzda onlar yetkilerin parça parça olduğunu söylediler. Evet. Zaten Korhan Gümüş de bu yetki parçalanmasından bahsetti. Evet. Onun içinde korunamadığını evet. söyledi. Bu yetki evet. meselesi her evet. zaman bir şey olmuştur. Mazeret halindedir. Evet. Evet. Ee, çünkü yetki, yetkiyi kullananındır büyük ölçüde. Eğer siz yetkiyi belli bir amaç uğruna kullanırsanız... ...bir belli e, toplumsal çıkar... Ve hı hı. esas alan hı hı. bir amaç doğrultusunda kullanırsanız kolay kolay ee, niye yetkin yok yetkin yokken niye yaptın demezler insanı İyi niyet olsun ee, değil mi evet. onun için yani belediyenin e, belli konularda tabii ki şeysi vardır e, ne derler ona imkansızlıkları vardır vesaire falan ama e, bir de e, bir şey e, öncülük etmekte de yetersiz olduğunu söylemek Ve zorundayız hem öncülük edebilir hem, hem, de, öncülük de edebilir, tabii. hem talep edebilir, edebilir. Evet, yani evet. çevre şehircilik bakanlığı var evet. kültür turizm bakanlığı evet. var evet. E, bu sorumlu kurumlar evet, var yani evet, ortada bunlar evet. da hep beraber bir araya gelip e, bunu yapabilecek durumdalar. E, ama e, ne yazık ki böyle bir şey söz konusu. Sen paneli evet, değil. devam ediyordun evet. diğer konuklarla. Evet, e, yani e, Arif Çağlar e, bunlardan bahsetti. Genel Hı. olarak hukuk önemli Hı. dedi. Hukuk, e, hukuka sahip çıkmalıyız. Bu bizim tek koruyucu alanımız bu dedi. 2860'ten bahsetti. Ee, ve bu denetim mekanizması hakikaten kurulması gerektiğinden belediyenin bu işi e, yapabileceğin yapabileceğinden bahsetti. Ee, Korhan Gümüş ise e, bu işte e, bu alanların özellikle böyle miras alanları, hafıza alanlarının gerçekten e, bir şekilde e, korunması gerektiğinden o da devam hmm. etti e, Arif Çağlar'ın konuşması üzerine. Orada bir nokta çok önemli tabii Koran'ın konuşmasında e, bunların kıyı yönetiminin ortaklaşa yapılması lazım. Evet. Yani bu kıyının nasıl kullanılacağını ve nasıl yönetileceğini orada yaşayanlarla birlikte. Tam da onu yapılmış. söyleyecektim ben ha, de. Onu, evet. onu hatırlatayım dedim. Tabii tabii. <gülüyor> evet. Yani hatta biz e, dayanışma olarak da bunu e, öneriyoruz. Yani biz Mart bir boşaltı Orayı izledik kayıt altına aldık ee, ve orada e, vakıflardan gelen e, görevliyle e, bir konuşma yaptık hatta tekrar vakıflar genel müdürlüğüne gidip tekrar bir görüşme de yapacağız ve e, o mesela şey söyledi yani böyle alanlar aslında e, belediyelere teklif edilir onlar e, kiralamadığında ihaleye çıkılır evet. dedi yani e, ve hala bu yapılmıyor hala belediye dedi. isterse belediye isterse buraya alabilir, dedi. alabilir. Çok kısa bir... ve biz e, eğer belediye alabilirse biz tabi bunun tek başına belediye yönetsin ya da o, o da bir işletmeciye versin yönetsin istemiyoruz elbette. Yani evet. e, burası bir sivil, sivil toplum Hı -hı. grubuyla olabilir başka organlarla olabilir. E, evet, koran Gümüş aslında evet. tam da bunları evet, anlattı. Evet. Korhan'ın söylediği çok evet, önemli bir şey evet, daha evet. var. Kıyı alan yönetimiyle ilgili 2006'da UNESCO Dünya Miras Toplantısı'nda Türk hükümeti de bunu kabul etmiş. Evet. Bu çok önemli ve alan yönetim planı yapma yükümlülüğü. Evet. Bu adalar için çok çok önemli. Bir de tabii Koran'ın bahsettiği bu adaların değerleri vardı. Avrupa Birliği büyükelçisi Berger geldi. Yakın zamanda evet. Avrupa Birliği'nin evet. ulaştırma bak dedi ki biz farkında değiliz. Evet. Dünyanın farkında adaların Dünya değerinin. Evet. Yani yetimhaneyi işte bütün bu değerleri biz farkında değiliz. Evet. Mehmet <gülüyor> bir şey söylemek istedi duyardı. Evet. Arada. Ya işte ben diyeceğim aslında biraz bu tahsis meselesiyle ilgiliydi işte evet. belediyenin hem zaten böyle şeyleri yani bir kurum teklif dahi etmeden zaten işte aslında bu kıyı alan yönetimi ya da işte genel bir planlama yapılsa evet. oradaki halkla beraber yapılsa zaten ihtiyaçlar çünkü kimdir en ihtiyacı evet. yaşayanlar evet. bilir zaten böyle bir şey yapılsa belediye teklif dahi edilmeden belediyenin kendisinin gidip burayı bana verin demesi evet. gerekir yani çok rahat ama bize ne oluyor genelde böyle alanlar işte boş ve korumasız bırakılıyor ondan sonra işte orası ilgili sorunlar çıkıyor evet. marta da olduğu gibi işte çöpüydü ateşiydi falan sonra diyorlar ki Bak biz oraya kiraya veriyoruz çünkü burası çok sorumlu bir bölge. Evet. Burasını ancak evet. bir işletme kurtarır. Yani Adalılardan da böyle düşünenler hani, olduğunu <gülüyor> biliyorum. Ama işte bu sorunu bence zaten bilerek yaratıyorlar evet, bu şekilde. Evet. Yani hani ondan sonra diyor evet. ki bak ben burayı işletmeye kiraladım. Hani Hı -hı. bak sorunlar evet. çözülecek demiş oluyor aslında tırnak içinde. Hı -hı. Hı -hı. Bize kimse bir şey sormuyor. Evet bir şey hey. diyecekti yani şimdi zaten bizim yapmaya çalıştığımız şeyde koronun işaret ettiği şeyi yapıyoruz aslında sürekli orayı gözlem altında tutmaya hı hı, çalışıyoruz hı. yani bu hukukun dışına çıkan e, işletmeci tarafından yapılan e, girişimleri görmeye çalışıyoruz hı hı. ve bunları gördüğümüzde ilgili kurumlara bildirmeye çalışıyoruz hı hı. E, çünkü e, vakıflarında böyle bir hakkı var yani hı hı. orayı kiraya vermiş ihaleye çıkarmış ve bu işletmeciye kalmış hı hı. E, ama biz e, mümkünse belediyenin almasını e, o alana kadar da biz alanın ne kadar az zararlı kurtulursa onun peşindeyiz. Mümkün Hı -hı. olduğu kadar onu izlemeye çalışıyoruz çok, zaten. Çok örnek bir e, girişim bu. Evet gerçekten güçlenmesi lazım. <gülüyor> Özetle yani Marta Koyu dayanışmasının talebi gayet basit. Martakoyu Burgazada halkına ve tüm mirası korumak isteyen Kainattaki herkese aittir diyorsunuz evet. değil mi? Gerçekten öyle. Sittir. <gülüyor> Sahiller <canlılar>, hepinizin. Evet. <gülüyor> sittir yani evet. özellikle. Evet. Birinci Deveceden. dereceden. Evet. evet. evet. Aynen. Efendim bugün e, konuklarımız Marta Koyu Dayanışma'dan sevgi arkadaşımız ve Mehmet Deniz'di. Çok teşekkür ediyoruz. Ama se seyirci dinleyicilerimizden pardon merak edenler var. Marta, Marta, Marta, Marta. Bir sonraki programlarda Marta'yı değiştireceğiz. Marta kimdi değil ee, mi? Bakalım. Ama biz buradan şöyle diyelim Marta gerçekten belki de bir su perisiydi. Fakat e, önümüzde 8 e, Mart Kadınlar Günü için... Belki de Martada daha birçok Martalar olsun, doğayı, kuşları, bütün her şeyi bu kadar güzel kainatı kucaklayabilsin diyoruz. Hep beraber kapatalım mı? Evet. Evet. Ee, önce e, Marta koyu dayanışması hepimizin. Evet. <gülüyor> adalar da hepimizin. Sağlılar, sevgiler, sevgiler. Teşekkürler.